Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir emri veahlul ukta min lisani yefqahu qavli, Rabb zidni ilmen, rabb yessir ve la tu'assir, rabb tammim bil hayr. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde birinci kısmında iş hayatına dürüstlük, zenginlik, cimrilik, en faziletli sadaka ve hediyeleşmekle ilgili hadisler üzerine duracağız. İkinci kısımda ise yani ikinci kısım derken ara verdikten sonra da i̇bn Mace ve Sinan'a hakkında inşallah bazı bilgiler sunmaya çalışacağız. Öncelikle tekrar özür dileyerek Biraz rahatsız olduğum için sesim biraz kısık geliyor. Artık siz de bu konuda idare edeceksiniz. Evet. Özellikle günümüzde de devam eden iş hayatında dürüstlükle alakalı konularda hangi alanda olursak olalım. Bazen e, önemsemediğimiz ama gerçekten e, İslam'ın noktayın azarından bakıldığı zaman büyük problemler teşkil eden ve bu noktada da Kur'an'dan sonra Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla alakalı Cenab-ı Peygamber'in e, ilk azarına işaret eden hadislere değineceğiz. O konuda sadece e, meseleyi sadece teknik açıdan değil. Aynı zamanda e, irfan noktasından da bakılması gerektiğini şahsen ben düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü dersimizin bu birinci kısmında da özellikle de buna işaret etmemiz e, gerekiyor. Evet iş hayatında dürüstlük olarak e, bab başlığını koyabileceğimiz konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber zamanında gerçekleşen ee, bir hadise var müsaadenizle o hadisede hadiseyi okuyarak e, sözlerime başlamak istiyorum <gülüyor> Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir boyday yığınla, ki e, metinde e, tamam olarak geçer yığına rastlamış elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu bunun üzerine o, bu nedir ey buğday sahibi sualini sordu. Adam da ona yağmur dokundu ya ya Resulallah diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Halkın görmesi için ıslak olanı üst tarafına koysaydın ya aldatan kimse benden değildir. E, hepimizin e, çoğunlukla aşina olduğu e, kısa ve net bir zümayetten e, bir parçadır. Minni, ya da minna şeklinde olan rivayet yani aldatan bizden değildir e bunun sebebi vuruduna baktığımız zaman da Hz. Peygamber e, bu sözü bunun üzerine söylemiş oluyor ilgili rivayete baktığımız zaman rivayetin geçtiği kaynak bakınız e, nerede geçiyor Müslüm'ün iman bölümünde geçiyor yani bunun imanla da alakası var Tabi 164 nolu hadis. Tirmizi buyu dediğimiz alışveriş bölümünde, İbn-i Mace ticaret bölümünde, Ebu Davud icare bölümünde, Darimi buyu bölümünde bu hadisi zikretmiş. İlk bakışta bir rivayetin hangi konumda yer aldığını daha doğrusu hangi konu başlığı altında yer alabileceğini herkes tahmin edebilir. Nihayetinde buradaki konu nedir? Alışverişle alakalıdır. Ancak Müslüm özellikle bu hadisi iman bölümünde zikretmiştir. Çünkü imana zarar verecek olan şeylerden bir tanesi aldatmaktır. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakik el-Aid ki vefat tarihi Hicri 702 yani Hicri 8. asrın başı. Her ne kadar zaman değişse bile İnsanlar değişse bile e, aldatma hadiseleri ya da toplum içerisindeki bir takım problemler maalesef değişmemektedir. Dolayısıyla i̇bn Dakik el Ait de kendi dönemindeki bir probleme işaret etmektedir. O şöyle demekte, de, içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından müştekidir. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur der İbn-i Dakik el Ait. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar. Ve müşteriye satılan malın kusurunu bilmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din, evet işin esas noktası burası İdn-i Dakik de göre. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir. Yani nasihat kavramı birine başka birisine bir şey tavsiye etmek değil dinin nasihahı dediğimiz din samimiyettir şeklinde anlaşılması gerekiyor. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur demektedir. Günümüz dünyasında bilhassa müteahhitlik, emlakçılık ve otogalercilik gibi meslekleri icra edenlerin ki sadece bunlar değil, yani müteahhitlik, emlakçılık, otogalercilik değil, her türlü alış, alışverişin her türlüsü bu kapsam içerisinde değerlendirilmesi gerekir. En büyük günahlardan birisi olan, olan bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir realite karşısında çok daha titiz olmaları ve i̇bn Dakik el-Aidin bahis konusu uyarısından ibret dersi almaları gerekir. Söz edilen meslek gruplarına mensup olanlar içinde maddi manevi her bakımdan dikkatli olanların sayısının hayli az olması acı ve üzücü bir gerçektir. Tabi bu ifade Yine e, İbn-i El-İd'in kendi dönemiyle beraber değil, aynı zamanda şu an içerisinde bulunduğumuz, özellikle Müslüman topluluklar içerisinde de bunun e, yekünün hayli e, çok olması, ister istemez insana, e, insanı üzmektedir. Çünkü din noktayı nazarından meseleye bakacak olursak ki, bu, bu şekilde bakmamız gerekir. E, aldatma düşüncesi, aldatma eylemi, her ne şekilde olursa olsun, adı, sanı, cini, cinsi vesairesi ne olursa olsun hiçbir zaman dini değildir. Dinin e, şu ya da bu tarafından e, tolere edilebilecek, müsamaha gösterilebilecek bir tarafı yoktur. Şimdi e, bakınız, şimdi öncelikle bir hadise bakalım. Hadisin geçtiği dönem nedir? Yani Hazreti Peygamber dönemi, yani Hazreti Peygamber döneminde dahi, Hz Peygamber döneminde de hangi döneminde Eğer Ebu Hureyre'nin olayına nakleden Ebu hüreri olduğuna göre şayet bu olaya da kendisini şahit olduğuna e, şahit olduğunu kabul edecek olursak onun Müslüman olduğu tarih Hz Peygamberin vefatından son 3 sene öncesine gitmemiz gerekiyor Dolayısıyla Medine dönemi ve 22 küsür yıllık 20 küsür yıllık pardon bir süre geçmiş ve artık yavaş yavaş sona doğru gidilmekte. Buna rağmen bununla birlikte Medine döneminde dahi bu işi şu ya da bu şey amaçla yapan ve yapmakta olan insanlar var. E, Tabi bu alışverişlerde, pazarda e, topluluklar içerisinde buna benzer olaylar gerçekleşmekte. Yani her ne kadar aralarında Hazreti Peygamber dahi olsa buna tevessül eden insanlar bulunmaktadır. Ta o zamandan bu tarafa. Şöyle bir baktığımız zaman da hemen hemen her devirde bu tür şeyler maalesef olmaktadır. Tabi bu tür şeylerin artması, toplum içerisinde, toplum nezdinde daha fazla kabul görmesi, işin garip tarafı da budur zaten. Ve çok fazla dikkat edilmemesi ister istemez benim sık sık ifade ettiğim hırsızlık kavramının farklı şekillerde yani tanımının ya da tarifinin her neyse bir şekilde de yapılması ve sınıflandırılması gerekiyor. İşte bu da bir çeşit hırsızlık olarak da düşünmemiz gerekiyor. Doğruluk ve dürüstlük mümin olmanın ki burada mümin olmanın esası yani Müslümin kitab-ül zikrettiği bu hadis çerçevesinde düşünecek olursak hala ses kesiliyor mu? Benden kaynaklanmıyor umarım. Tamam. Mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Bakınız şimdi burada gerçek mümin ya da mümin olmanın göstergesi doğruluk ve dürüsttür, dürüstlüktür. Hayatın içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanların memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat yukarıdaki hadisi bir levha halinde. Muhtemel belki aramızda e, iş yani eğitimciliğin dışında ticaretle uğraşan e, bu işi meslek haline getirmiş olan insanlar da olabilir. Ya da e, şöyle çarşı pazara çıktığınız zaman e, ağzından e, Allah kelimesi düşmeyen e, namazından niyazında olan e, işte hacını icra eder yerine getir ifade eden ve pek çok dini konularda hassasiyetini ifade eden o kadar çok insan vardır ki, o kadar çok ticaret hanelerde buna benzer şeyler vardır ki, Mangasha na ifadesini aldatan bizden değildir ifadesini. Bir serlaha olarak dükkanının iş yerinin bir köşesini açan o kadar çok inşallah insanlar vardır ki. A bu arada arkadaşımızın bir tanesinin dediği gibi, inşallah ve maşallah ya da Allah ifadesinin havalarda uçuştuğu o kadar çok olay ve hadise vardır ki yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan mümin oluşunda ne kadar iddialı olursa olsun zayıf hatta ölü iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan maliye veya zabıta ekiplerince nasıl cezaya çaptırılıyorsa yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da herhalde hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. resul Ekrem'in Aldatma, haksızlık, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım satımı işini yadırgamış ve yasaklamış, yasaklamıştır. O insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Ancak Müslümanlar ya da Müminler ya da Mümin olduğunu ifade eden insanlar ya da bizler acaba ne derece bu noktada samimiyiz ve ciddiyiz? Bu konuda mengaşşana feleyseminne, aldatan bizden değildir. Ya da e, o rivayetin bir başka e, versiyonu vardır. Sadece oradaki biz ifadesi değil. Sadece biz ifadesi değil. Aksine, e, mengaşşan nase, yani insanları aldatan bizden değildir ifadesi de, küllü olarak insanlığı aldatan e, kişiler olarak da e, düşünmemiz gerekiyor. Sünnet ahlakına göre çocukların kandırılıp aldatılması da yalan hükmünü taşıdığından, bir suç ve günah sayılmıştır Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur kim bir çocuğa gel buraya bir şey vereceğim sana der de vermez ise bu bir yalandır yani yalan günahı yazılır İşte bu da aynı şekilde e, yalanın bir çeşididir e, yalanın e, dediğim gibi bir ara bir şey yazmıştım e, bir ifade kullanmıştım e, yalanın e, rengi olmaz yalanın pembesi siyahı beyazı vesaire diye bir şeyden bahsedilemez yalan yalandır ancak istisnalar vardır. O da savaştasınızdır, malınızı, canınızı, namusunuzu koruyacaksınızdır. Zaten bununla da nef nefsimi dafa olmuş oluyor. Bu itibarla Müslüman sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü evet kisveleri farklı olan her türlü yalan ve sahtekarlıktan kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı. Hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlük mücadelesini vermelidir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olandır ayetinden iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır. Tabi bu arada işveren de işçinin yani çalışanın iyi niyetini ve emeğin istismar etmemeli onun hak ettiği ücreti tam olarak tahakkuk ettirmelidir. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından ötürü ortaya çıktığı bilinmektedir. Bunu hiç kimse çok fazla dikkat etmez. Yani eğer bir noktada, yani bir iş yerinde ya da bir bölgede ya da bir memlekette tırnak içerisinde işçi haklarını yani çalışanın hakkını ve hukukunu korumak adına bir sivil toplum kuruluşu dediğimiz sendikalar kurulabiliyorsa demek ki o toplumda toplumda haksızlığın ve hukuksuzluğun şu ya da bu şekliyle gerçekleştiği anlamına geliyor esasında bu şuna benzer yani eğer bir memlekette çok e, yani suç mekanizmalarının ya da suç suçların deposu haline gelebilen e, hapishaneler farz edelim ki çok modern bir şekilde yapılıyor ve hapishane sayısı artıyorsa aksine o memlekette o ülkede e, suç oranının ya da suçlunun ne derece e, belli bir düzeyde arttığını gösterir. Ya da adalet mekanizması ya da adalet saraylarının biz buna işte adliyeler dediğimiz adalet saraylarının çok olması ya da muazzam bir şekilde olması ya da bunda övülecek bir durumun olmadığını gayet açık ve net bir şekilde göstermektedir. Dolayısıyla şimdi eğer bir toplumda da sendikal faaliyetler tırnak içerisinde sendikal faaliyetler sayısı gittikçe artıyor ise artıyor ise hangi kesimden hangi Düşünce ve zihniyette olursa olsun fark etmez o ülkede ya da o memlekette e, haksızlığın ve hukuksuzluğun e, çoğaldığı anlamına da e, gelebilir. Bunu da daima göz önünde bulundurmak gerekir. İşin esasına bakacak olursanız yani ben idealden e, konuşacak olursam e, böyle bir yani gerçek İslam toplumunda sendikal faaliyette bir faaliyetin olmaması gerekir. Evet bunu açık ve net bir şekilde söylemek lazım. Gerçek bir İslam toplumunda ya da Müslüman topluluğunda sendikal faaliyetlerin olmaması gerekir. Çünkü gerek devlet mekanizması gerekse devlet mekanizması işeten insanlar ya da buna fırsat vermemeli. Yahut da e, sadece devlet değil e, o toplumda çalışan insanlar da iş, e, işverenler de ve dahi işçiler de tabi bunun karşısında bir de işverenlerin de sendikası vardır hakeza. Dolayısıyla bu konuda birbirlerine karşı saygısızlığı demek ki had çıkarmışlardır anlamı da gelir. Bunun daima yani en üst perdeden deyim yerindeyse bakacak olursak, dediğim gibi Müslüman toplumunda sendikal faaliyetlerin, daha doğrusu sendikal kuruluşların hiç olmaması gerekir. İdealizm budur ama vaka ayrı bir şey tabii. Nihayetinde nasıl ki Hazreti Peygamber zamanında da biraz önce gördüğümüz gibi, Aldatmalar söz konusu olabiliyorsa elbette toplumun değişik kesimlerinde değişik zamanlarda da buna benzer faaliyetleri yer alır. Ancak devlet ve devlet yöneten insanların da buna asla fırsat vermeyecek tedbirleri almaları gerekmektedir. Biz meseleyi işin dini noktasından baktığımız zaman yukarıda da belirttiğim gibi aldatan bizden değildir ifadesinin hmm. e, Kapsam alanı içerisinde sadece alışveriş meselesi değil ama aynı zamanda bir iman meselesi olduğunu da Müslüm zaten kitabında açıkça bahsetmiştir. Evet, bir başka mesele daha var. Daha doğrusu bu hemen hemen hepimizin bildiği bir husus. Yani zenginliğin, asıl zenginliğin, gönül zenginliği olduğu... Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönlü hoş, geniş olmak nimettendir şeklinde geçen bir ifade var. Buraya geçelim. Bu noktada yani çok da fazla üzerine durulmasını gerekecek durum yok. Bu konuda hemen hemen herkesin bildiği bir husus. Evet, cimrilikle ilgili olarak Anaviye Said El-Hudri radıyallahu anh kayla kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haslatan la teştemi'a nefi'i müminin el-buhl ve sü'ül huluk. İki haslet vardır ki bir müminde ikisi birlikte bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Ilgili hadisin geçtiği temel hadis kaynağına baktığımız zaman Tirmizi Kitabül Bir bölümünde zikrediyor. Tirmizi bu hadisin senedinin garip yani teknik anlamda usul anlamında fert olduğunu ancak aynı manada daha başka hadislerinde bulunduğunu zikretmektedir. Tabi el buhul ifadesi yani cimrilik ifadesi şer'i örf bakımından hacanması gereken yer ve zamanda eldeki imkanları seferber etmemek, nakit veya malı harcamamak demektir. Bu aynı zamanda maddi anlamdaki cimrilikten bahsediliyor. Bu ise iyilik ve güzellik aleyhine dengenin bozulması anlamına gelir. Cimrilik tefrit, israf ise ifrattır. Cimrilik eli sıkı tutarak hiç harcamamak, israf ise saçıp savurmak ve dengesi harcamak demektir. Herkes de sünnetullaha ve tabiat kanunlara karşı çıkışın bir tezahürüdür. Cömertlik ise her iki aşırı ucun ortasında, Öğeye değer ve denge unsuru olan bir haslettir cümletlik. Şu iki ayet-i kerime iki aşırı uç olan cimrilik ile israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vadeder. eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sevgilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Mal ve servet toplayıp onu saymayı alışkanlık edinenlere yazıklar olsun. O mal ve servetinin kendisini ebedi kılacağını sanır. Ayetleri mal ve servetle birlikte insan tamahkarlığın, aç açgözlülüğün ve dünyayı ebediyet üzere kurma düşüncesinin Yanlış bir hesap olduğunu beyan ederken resul Ekrem şüphesiz evlat cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Burada geçen imtihan kelimesi karşılığı şeyde fitnedir. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini bizzat e, haber vermektedir. Ashab-ı kiram arasında hangi hastalık cimlikten daha beter ki sualinin sorularak cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığı hususunun muhataba hatırlatılması dikkat çekicidir. Bu itibarla gereksiz veya olmasa da olur kabilinden harcamaları sebebiyle çaresizlik içinde kıvranan diğer yakınlarına ilgi göstermeyen ve yardıma muhtaç insanlara zekat verim imkanı bulamayanlar kendilerini yeniden gözden geçirmek zorundadırlar. Tabii bu konuda cimrilik konusunda epey bir şey söylenmesi gerekir. Yani bu konuda hepimizin aşin olduğu bir durumdur. Ama bunun bir imam meselesi olduğunu da yani meseleyi irfan meselesi açısından baktığımız zaman, din irfan meselesi açısından baktığımız zaman da bu noktada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani hepimiz bir bütün halinde buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu arada şeylere bakarken e, kitap isimlerinin yani Normal e, sahih ya da sünnenlerin isimlerinden sonra gelen şunlara bak, şunlara da alışmanız gerekiyor. Mesela Kumus bölümü, magazi bölümü. Bunlar nedir ne değildir? Bu konuyla alakalı e, bazı bilgileri elde etmeniz gerekiyor. Şimdi benim size tavsiyem şu. Herhangi bir Buhari metnini ya yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi neyse onların bölüm başlıklarını şöyle bir baştan sona kadar okuyun. Ya mesela kitabın imandan başlıyor. İmandan sonra diyelim e, işte Normalde işte taharet bölümü başlar, işte taharet veya bir başka yerlerde Kitabı Vudu diye başlar, yani abdest bölümü. Daha sonra Kitabı Sala, salatin içerisinde namazın içerisinde değişik bölümler vardır. Bütün bunların hepsini sadece yarım saatinizi alır. Yani bir, en azından bir kitabın içindekilerin hem öncelikle kitap isimlerini şöyle baştan sona kadar bir okuyun. Mesela kitap dediğimiz bölüm isimlerini. Daha sonra Kitabın altında yer alan, kitabın altında yer alan bab başlıklarına da şöyle bir göz atarsanız, bab başlığıyla iman şey arasında bölüm arasındaki ne gibi bağlantının olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama en azından hadislerde yani bir bütün halinde ya da o kitabın içerisinde hangi tür ana konulara değinildiğine dair bilgilerde de elde etmeniz gerekiyor. Mesela bir muhums meselesi nedir? diye sorulacak olursa en azından bu konuda bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu da şunun için e, sadece hayat içerisinde bulunduğumuz andan ibaret değil değişik vakalarda, değişik alanlarda da farklı şekillerde tezahür etmiştir. İşte Hazreti Peygamber zamanında, yerinde ise iğneden ipliğe varıncaya kadar, günün 24 saatinde e, de oluşabilen Hazreti Peygamber'in muhatap aldığı ve muhatap olduğu insanlar vardır. Bu insanlar içerisinde Farklı farklı karaktere, farklı tipe sahip olan insanlar vardır. Farklı beşeri ilişkiler vardır. Ticaretten tutunuz da gayri ticari ilişkilere varıncaya kadar her alanda bütün bunların hepsini görebilirsiniz. Mesela bir makazi bölümü. makazi bölümünde Hazreti Peygamber'in savaşları ya da o savaş esnasında geçen hadiseler nedir ne değildir. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Siz bir hadisi okuduğunuz zaman o hadis acaba hangi konumda söylenmiştir? Bunun konumunu tespit için yani hadisin anlaşılması noktasında epey bir gayret sarf, etmeniz, sarf etmemiz gerekiyor. Niçin? Eğer siz o hadisin söylendiği alanı, söylendiği ortamı vesaire dikkate almaksızın oradan doğrudan bir sünnet çıkartmaya kalkarsanız muhtemeldir ki yanlış neticelere varabilirsiniz. Dolayısıyla diyelim savaş ortamında söylenmiş bir söz ile barış ortamında söylenmiş söz arasında fark vardır. Ya da ganimetlerin dağıtımı esnasında söylenmiş bir söz ile ganimetlerin dağıtılması esnasında söylenmiş olan bir söz yani bağlam dediğimiz o bağlamı daima dikkate almamız gerekiyor mesela bir usul olarak şunu ifade edeyim hemen hemen pek çok usul kitaplarında zikredilir yani Hz. Peygamber'in sünnetinin önemine binaen önemini vurgulamak açısından Allah Resulü'nün vermiş olduğu şeylerin bütün Müslümanlar için e, a resvel aynı olduğu yani e, asla tartışılmaz bir mesele olduğu ile ilgili olarak mesela vema kumu rasulfazu ve mane Hakumanfentehu mesela ilgili bir ayet kelime delil olarak gösterilir yani sünnetin hüciyettine delil gösterilmesi gösterilmesi açısından ancak ayetin ortamına baktığımız zaman bir kere ayetin ortamı ne ile alakalıdır bir savaş ortamında ve savaş ortam savaşın neticesinde Ganimet dağıtım esnasında bazı insanların, yani bazı sahabilerin e, birbirlerine karşı olan husumetleri yani işte sana verdi, bana vermedi, ona verdi, şuna verdi tarzındaki bir takım e, beyanları vardır. İşte bu beyanların önüne geçme noktasında ayet-i kerime bu şekilde nazil olmuştur. Allah ve Resulü neyi verdiyse siz artık e, onu alacaksınız. Neyi vermediyse de ondan geri duracaksınız. Tarzındaki bir ifade ya da beyanı bir bütün halinde Hazreti Peygamber'in bütün hadislerine daha doğrusu bütün uygulamalarına teşmin etmiş olmak elbette bu doğru bir yol ya da usul değildir. Şimdi mesela İbni Hibban'ın el ve enva ki bu oldukça önemli bir eserdi bunu unutmayalım. İbni Hibban El-Büsli'nin 4. asrın ortasında yaşamış olan birisi ve müstakilen her ne kadar ee, şey döneminde yani tasnif döneminde yaşamamış olsa dahi tasnif döneminin özelliğini yansıtacak derecede bir sahih sahibidir. Ettegasım ve Lenva isimli eserinde Hazreti Peygamber'in sünnetini sünnetini yani 20 küsür yıllık hayata boyuncaki sünnetini 400 ayrı gruba ayırmıştır. Yani önce 5 ana gruba ayırmış işte evamir Nevahi tarzında Beş ana grubu ayırıyor. Daha sonra her bir grubu kendi içerisinde de alt gruplara ayırmıştır. Dolayısıyla şimdi bunu şunun için söyledim. Eğer siz Hazreti Peygamber'den nakledilen bir rivayeti kendi bağlamı içerisinde okuyup ona göre değerlendirme yaparsanız daha isabetli ve daha sağlıklı bir neticeye varmış olursunuz. Pardon. da bir arkadaşımız bir şey yazmış şu en fazileti sadakaya geçmeden önce meva dal meva doğru mu meva dal meva ne demek bir bayan mı yoksa erkek mi cennet ha cennetin me... ha meva anlaşıldı Tamam. Şimdi ben başka bir grubu öğrencisiyim. İki derstir sizin gruba katılıyorum. Dersi daha farklı ve istiyorsunuz. işliyorsunuz. E, işte her hocamızın bir yoğurt yeşi var. E, farklı farklı yoğurt yeşileri öğreneceksiniz. 11 tane ders videosu gibi bir şey var sistemde. Bunları e, biz de mi dinleyeceğiz? Evet. Bu zaten ortaklaşa aldığımız bir karar. E, diğer hocalarımıza da söyledim ben belki onlardan yani bir iki hocamız belki unutmuş olabilir. Şu ana kadar 11 video ve bu perşembe Allah nasip ederse 3 video daha var. Toplam 14 videodan bütün şubeler sorumludur. Yani bu aynı zamanda bu destenizi destekleyici mahiyette harici yani harici bilgiler derken hadis araştırma ve incelemesi incelenmesiyle alakalı ek ek ...ve ek notlar olmuş oluyor. Onlardan aynı şekilde... ...sorumlusunuz. Evet. En faziletli sadaka. Tabi... Ee, ...hani derler... ...Anadolu'da şöyle bir ifade vardır... Oynamasını bilmeyen yerimdar demiş derler ya. Şimdi yani biraz latife olsun diye söyledim. Özellikle sadaka vermek istemeyen ya da buklü kendisini artık iyice nüksetmiş olan bazı insanlar ya bizim neyimiz var ki ne verelim tarzında yani cömertlik noktasında işte belli bir limit ortaya koyarlar. O limit çerçevesinde Derler ki ben eğer şuna ulaşırsam işte o zaman yani ben zengin değilim ki günüme şartları açtığım meseleye baktığımız takdirde deriz ki işte e, asgari, geçim, e, asgari geçim şartları şu kadardır. İşte fakirlik e, seviyesi şu kadardır tarzında. Dolayısıyla bu tür bir takım e, değerlendirmelerle insanlar e, sadaka vermekte ya da sadakanın mahiyetini sadece dilenciye bir iki şey para vermek gibi algılanmışlardır, algılanmaktadır ya da o şekilde ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak tabi elbette dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi yine bizim başvuru kaynağımız olan Hz. Peygamber'in sözleridir. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da bakalım yani insan bolluk zamanında her şey yapabilir ama asıl iş darlık zamanında yapmaktır. İşte bu konuyla ilgili olarak Hazret Peygamber'de nakledilen şu rivayeti okuyalım. Ebu Hureyri radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü hangi sadaka daha faziletlidir sualini sorunca Resul-i Ekrem şu cevabı vermiştir. Dar gerilliğinin gücünün yettiğidir. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla. Tabi dar gerilliğinin gücünün yettiği. Bu e, gücün elbette her bir gelirin bir kapasitesi vardır asgari kapasiteyi dahi asgari kapasite dahi bizim hikmet ya da bereket dediğimiz bir çerçevede esasında genişletmek mümkündür çünkü bir kere şu bir vaka bunu herkesin hepimizin kabullenmesi lazım hiçbir kimse yani hiçbir topluluk yüzde yüz refah yani maddi anlamda refah bir toplum olamaz olmasa beklenemez bu sünnetullah'a aykırı. Kahre ekseriyeti elbette belli bir düzeye getirilebilir. O ayrı bir şey. Ama bununla beraber e, asgari standartlar noktasında yani dengeleme sünnetullah'ta olan dengeleme meselesi de burada önemli. Bu mümkün mertebe bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. İlgili rivayetin geçtiği kaynağa bakalım. Bakınız bu bir yöntem. Mümkün mertebe bu yöntemi size kazandırmaya çalışıyorum. Yani e, hemen bir hadise baktığınız zaman, bir hadisi ister mi halinden, isterse orijinalinden okuduğunuz zaman muhakkak e, hangi kaynaklarda geçtiğine bakalım. Ebu Davud, Kitabu Zekat, Zekat bölümünde, Nesai, yine Zekat bölümünde, Darimi, bakınız ne var burada? Salat bölümünde zikrediyor. Görüyor musunuz? Yani işte ben biraz önce söylemiş olduğum yani bir e, kitabın hangi konulara ihtiva ettiğini şöyle ana başlıklarıyla şöyle bir göz, kafamıza yer etmesi gerekiyor. E, şayet ben e, eğer yüzde dersi veriyor olsaydım ben ise, muhakkak bunlardan el yazısıyla, beraber, el yazısıyla beraber sizden hepsine teker teker Kütüb-i e, Semani'nin yani 8 hadis kitabındakilerin hepsini tekel teker isterdim. Bunun anlamı şu. Her ne kadar ben sizden şu an itibari istemesem bile siz bir gün oturun. Bir gün oturun. Kendinize bir görev ittikaz edin. Görev edinin. Ne yapın? Bu halden başlayın. İlgili, başlığını, şey, ilgili başlıkları Arapçasıyla ve Türkçesiyle ya da latinize edilmiş haliyle de bakmak suretiyle, yazmak suretiyle de aklınıza ve hafızanıza belli bir yer edinsin. Şimdi bakıyoruz zekat bölümü, zekat bölümü ve salat bölümünde bu rivayet zikredilmiş. Ne ile alakalı? Dar gelirin gücünün yettiği. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla. Bakınız, bunun kitabı salatla doğrudan bir bağlantısı yok. Ama şimdi biz o kitaba baktığımız takdirde darimi bu ilgili rivayeti, darimi ilgili rivayeti bir şekilde bağlantısını kurmak suretiyle namaz bölümünde yani Dua, aynı zamanda du'a o anlamına gelebilecek olan bölümde de zikretmiştir. Mecelledeki 835. maddede sevap için hibe olunan maldır şeklindeki tarif edilen sadaka tabi burada sevap için hibe olunan maldır. Şeklinde tarif edilen sadaka insanın ruh dünyasını karartan ve onun temiz fıtratını kirleten dünyevi ya da seküler yönelişe karşı bir faaliyet demektir şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bir şey ifade edeceğim de ama kimse buradan alınmasın. Yani yine biraz daha üst perdeden konuşacak olursak şimdi sevap için hibe olan mal karşılığı bunu mefhum muhalefine alın sevap için olmazsa olmayacak mı yani? Ya bütün mesele bütün mesele sevap için midir? Yani her şey Sanki bir karşılık beklemek için mi yapılması gerekiyor? Yani hayır olan, iyi olan, bütün insanlık nazarında doğru olan bir şeyi karşılığı muhakkak sevap için mi olmalı? Ya da bunu yapan insanlar, hadi bakalım bir sevap hanemize bir şey daha dolduralım. Esasında e, zihnin arka planında e, çok enteresan bir e, şey var. Pragmatik dediğimiz e, bir yaklaşım var. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar, avam elbette avama göre de yani her şey böyle avama göre diye diye niye avamdan avamın da kalitesinin değim yerindeyse niçin yükseltmiyoruz acaba? Yani muhakkak bir karşı bir şeyin karşılığının maddi anlamda ya da manevi anlamda manevi anlamda derken olması mı gerekir? Niçin hep rıza illillah ifadesini hep sevap karşılığına e, e, tahvil ediyoruz? Tabi nefis sevap ister ama sevap ister de sanki peki sevap verilmezse ne olacak? <gülüyor> yani felsefi tartışmaya girmek istemiyorum ama şöyle sevap için hibi olunan mal şimdi e, şöyle söyleyeyim Tabi Cenab-ı Hak elbette sosyal gerçekliği daima dikkate alıyor. Amenne. Ona bir itirazımız yok. Olamazız zaten. Sosyal gerçeklik neyse insanlar da bir şekilde şu ya da bu şekilde bir menfaat duygusu zaman zaman ön plana çıkmakta. Hatta bazı bazı insanlar Hazreti Peygamber döneminde savaşa çıkarken arka planlarında da ganimetten elde edeceği paylarının hesabını da yapan insanlar da olmuştur. Bakınız, yani savaşa giderken, e, gazigelere giderken hep ganimet meselesini düşünen insanlar da vardır. Dolayısıyla e, bu bir vaka. Hatta bu konuda da Cenab-ı e, işte yani sizin almış olduğunuz ganimet, Allah size ganimetlerden vaad edecektir şeklindeki buyurmalar da vardır. Da belki bir teşvik çerçevesinde olabilir ama biz ideal ya da olması gereken, belki ütopya olarak ifade edebileceğimiz, bir takım çok geniş düşünceleri de insanlara bir kere kazandırmaya çalışmamız gerekiyor. İnsan cennete gitmek, yani cennete gitmek için değil, cennet nihai bir sonuçtur. Yani en son varılacak olan noktadır. Ama Allah rızasını, belli bir çerçeve, ifadesini, allah ifadesini, Allah'ın rızasını ya da insanlık için yapılacak olan her türlü hayrın Muhakkak karşılığı bir şekilde şu ya da bu şekliyle illaki bu dünyada değil öbür dünyada da verilebilir. O ayrı bir şey ama sırf bunu sevap kazanmak ya da sevap duygusuyla yapmış olmak acaba diyorum sevap duygusun olmadığı yani insanların menfaatinin olmadığı yerde e, hani bizim isar dediğimiz yani ihtiyacı olduğu halde bakınız isar diye bizim bir geleneğimiz var. Nedir o? ihtiyacı olduğu halde başkalarının ihtiyacını gidermek. Yani özveri, fedakarlıkta bulunmak duygusunu ve düşüncesini bilmiyorum da sanki biraz öteliyor gibi. Evet. Yani dediğim gibi yani biraz daha bu avam, tamam avam da avamın da kalitesini artık tabii önce kendi kalitemizi yükseltmemiz lazım. Yani bir menfaat karşılığı değil menfaat olmaksızın Hayrı ve iyiliği teşvik etmek, hayrı ve iyiliği yapmak muhakkak sonucunu ya olsa cenab Hak yazar çerçevesinde düşünmemeyi bana çok e, yani basit demeyim ama e, farklı bir e, algı olarak geliyor bana. Evet dini, içtimai ve iktisadi hayatın canlanması babında şeran vicdanen gerekli görülen ve sorumlu olan yerlere infakta bulunmayan cimri karakterler. Kur'an'ın tabiriyle Allah yolunda harcayacağını angar yasayan bedevi tipleri akla getirir. Görgüsüzlüğün, sonradan görmüşlüğün ve yobazlığın tepesinde bulunan o günkü bazı bedeviler, kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın elçisi indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha müsaitdirler. Şekline nitelenir. Bu itibarla helal haram hududu tanımayan o günkü bedevilerden farklı olmak isteyen Müslüman, Sahip olduğu maddi manevi imkanları aç bir ilaç durumda olan gerçek muhtaçlar isimli seferber etmek suretiyle samimiyetini göstermelidirler. Buyurunuz. Size bir kriter. Zaten kriter öyle bir kriter ki yani ser levha olabilecek bir kriter. Yani kriterin ölçüsü nedir? Sevdiğiniz şeylerden. Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız. Buyurun Hodri meydan. Hepimiz için geçerli bu. Sevdiğimiz, bizzat kendimiz için arzu ettiğimiz bir şeyi o şey nedir? Onu alıp başkasına tevdi etmek. Ayet-i nazil olduğunda Ebu Talha El-Ensari'nin El vefat tarihi 34. gösterdiği tasavvut ve infak duyarlılığı dikkatleri çekmiştir. O en çok koruma bahçesi olan Medine'li bir sahabidir. Resul-i Ekrem'in onun Mescid-i Nebevi karşısında ve içinde tatlı suyu bulunan Beyruha ya da Birruha veya Birriha adlı bahçesini çok sevdiği bilinir. Ebu Talha Resul-i Ekrem'e giderek o çok sevilen ve beğenilen bahçesini Allah rızası için dilediği şekilde kullanmasını ister. Resul-i Ekrem ona bahçesini akrabalarına vermesinin daha uygun olacağını söyler. Bunun üzerine onun Übey bin Kâf ve Hasan bin Sabit gibi amcazadelerine ve ihtiyaç sahibi yakınlarına bağışladığı görülür. İşte resul Ekrem'in Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen şu beyanı, bahse konu olan hadisi perçinleyerek açıklar. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Bazen de dediğim gibi hatta aşmalar iki farklı taraftan olduğu için kendi yakınlarına bakmak zorunda olduğu insanları ihmal edip bu sefer dışarıya yönelen insanlar da var. Veren el alan elden hayırlıdır. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden yardıma başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim hafif kalmayı arzuladığından insanlardan bir şey istemezse Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü ve müsani olursa Allah onu zengin kılar buyurmuştur. <gülüyor> evet yine yüzyıldız. Ee, Rivayetler'in geçtiği kaynaklara bakıyoruz. kitab Zekat, yani hem Buhari hem de üstünde de Zekat bölümünde zikredilmiştir. Evet, burada birazcık fazla duracağım. Bu hediyeleşme konusunda. Konu başlığımız hediyeleşme. Biraz önce de söylemiştim ya. Yani, sevap için amel yapmak meselesi Acaba o başka bir şeye giriyor mu? Ayşe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye kabul eder ve hediyeyi hediye ile karşılık verirdi. Civayetin geçtiği kaynağa bakıyoruz. Buhari demek ki hibe bölümü varmış. Değil mi? Hibe diye bir bölüm varmış. Şimdi e, mesela Kitabül Hibe dediğimiz o hibe bölümünü açıp şöyle baştan sona kadar acaba neler var neler yok bir bakmamızda fayda var. İmam Buhari vefat tarihi Hicri 256. Hazreti Ayşe'nin sözünü hediyeye hediye ile mukabelede bulunmak manasını gelen El mukafee bil fil hibe bab başlığı altına zikreder. Burada hüküm belli. Hediyeyi hediye ile mukabelede bulunmak. Hidayet kökünden gelen ve mecellede bir kimseye ikramen götürülen ve veya gönderilen maldır şeklinde hibenin bir türü olarak tarif edilen hediye istikalkı itibariyle lütuf ve ihsan manasına lütuf ve ihsan manasını taşır. resul Ekrem tokalaşınız ki aranızda yanım safa ediniz ki aranızdaki kin ve nefret gitsin. Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz ve içinizdeki düşmanlık hissi gitsin. Buyurmakla prensip olarak hediyeyi ve hediyeleşmeyi teşvik etmiş, bunun insanlar arasında sevgi ve dostluk kazandırdığını, düşmanlık, soğukluk ve kıskançlık gibi kötü duygu ve düşünceleri giderdiğini söylemiştir. Şimdi bakınız eee 27 nolu yani Hazreti Peygamber'den nakledilen. Tokalaşınız ki aranızdaki kin ve nefret gitsin. Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz ve içinizdeki düşmanlık hissi gitsin. Rivayeti 27 tip nota baktığımız zaman Muvatta Hüsnül Huluk yani güzel ahlak bölümü altında yer almış. Yani bu bir aynı zamanda da güzel ahlakın göstergesi oluyor. Resul-i Ekrem'in Bizzat kendisine verilen veya gönderilen temiz ve helal hediyeleri kabul ettiği hediyelere yine hediye ile mukabelede bulunduğu bilinir. Ne var ki verilen veya gönderilen hediyeden karşılık beklemek doğru olmadığı gibi hediyeyi geri istemek de uygun bir davranış değildir. Şayet hediye, menfaat ilişkisi ve çıkar hesabı düşünülecek olursa ki bu hediye olmadan çıkıyor ama ne olması gerekir? Menfaat ilişkisi ve çıkar hesabı düşünülmeden gayet medeni, insani zeminde sevgi, saygı ve dostluğun samimi bir göstergesi olarak sunulmalıdır. Çay ve yemek gibi ikramlarda da aynı adab ve nezaket kuralları geçerlidir. Elan Şimdi Biz de dahil, şu anda belki e, bu dersi alanlar ya da e, bu dersi alacak olanlar içinde aynı şeyler geçerlidir. Eğer bir kamu kurum ya da kuruluşunda çalışıyor isek, hangi makam ve mevkide olursak olalım, hangi makam ya da mevkide olursak olalım, dikkat etmemiz gereken bir husus var. Özellikle zamanımızda artık e, normalleş, normalleşen, normal olarak kabul edilen ama esasına baktığımız zaman normal olmayan bir takım uygulamalar var. Müsaadenizle şimdi bu konu üzerine biraz daha duralım. Lütfen şu okuyacağım hadisi herkes bir taraflara yazsın. Şimdi burada zekat memurlarının ifadesinin karşılığı ne anlama geliyor? Zekat memurlarına verilen hediyeler devlet malına hıyanettir. Kaynağımız 28 no'lu tip bakıyorum. bakıyorum. Ahmettin'in Hanbeli'nin müsnedinin 5. 424. sayfasında geçmektedir. Tamam. Ve bu dönem Hazreti Peygamber dönemi. Yani malum zekat memurları var. Hazreti Peygamber kabilelere, işte belli bölgelere zekat toplaması için memurlar tayin etmiştir. Yani devlet görevlisi, zekat toplayıcıları ve şu ifadeyi de kullanmıştır. Zekat memurlarına verilen hediyeler devlet malına hıyanettir. Hadisi ile asr-ı saadette meydana gelen şu vak'a, hediye-rüşvet ilişkisini... Ve ayrımını göstermesi bakımından hayli düşündürücüdür. Rasul-i Ekrem Es kabilesinden İbnül Ütebiye veya İbnül Lütbiye adlı bir adamı zeka toplamakla görevlendirmişti. Belki çoğunuz biliyorsunuz. Bu adam daha sonra bazı mallarla gelip Rasul-i Ekrem'e yani çoğunuz biliyorsunuz eken hepimiz biliyoruz. Ama iş bundan çıkartılabilecek olan ders. Buradan çıkartılabileceği olan sünnet konusunda ne kadar hassasız, işte bu konuda benim biraz şüphem var. Yani bir millet olarak ya da toplum olarak ne kadar bu konuda hassas davranıyoruz, bu konuyu biraz irdelememiz gerekiyor. Adam demiş ki, şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi. Bunun üzerine... Resul Ekrem minbere çıkıp tabii Hazreti Peygamber sinirleniyor. Benim görevli olarak gönderdiğim bir memura ne oluyor ki? Bakın buradaki çok ince ve nezaket nazik bir şekilde Hazreti Peygamber'in hitap tarzına bakınız. Bir topluluk içerisinde dahi çünkü bu kendi arasında olan bir şey çıkıp da o kişinin adını zikretmiyor. Benim görevli olarak gönderdiğim bir memura ne oluyor ki, şu size aittir, bu da bana hediye olarak verildi diyebiliyor. Dikkat edin, bu kişi babasının veya anasının evinde otursaydı, yani ben onu bir devlet görevlisi olarak, bir devlet memuru kişi olarak göndermemiş olsaydım, o hediyeler kendisine tıpış, tıpış getirilir miydi? Ya, anlamında kendisine hediye verilir miydi demiş, ve devlet malını zimmetine geçiren <gülüyor> kimsenin kıyamet günü maruz kalacağı vahim durumu hatırlatmıştı. Şimdi tabii devlet malı önemli. Çünkü devletin malı toplumun malıdır. Devlet o malın mülkü, şunu bunu vesaireyi içerisinde yoksulların, garibanların, öksüzlerin, yetimlerin de olduğu, yetimlerin de olduğu bir ortak maldır. Ve o devletin bekası için, bunu unutmayalım. Devletin bekası için, devletin hayatiyetini her alanda sürdürebilmesi için bizzat kişilerin kişilere ait olan hak ve, hüri, hak ve bir takım e, şunu ifade edeyim, yanlış bir şey ifade etmek istemiyorum. Kişilere ait olan hakların bizzat devletin kontrolüne verilmiş olmasını sağlayan bir husustur. Yani bana ait olan bir hakkı ben devletin bekası için devletin daim olması için onu koruyanların eline emanet ediyorum demektir. Ne yapmış oluyorsunuz? O devlet malını şu ya da bu şekliyle zimmete geçirmek. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bu herhalde e, suçların, günahların ...herhalde en büyüklerinden biri olsa gerek. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Devlet malını... ...ya da devlete ait olan bir kurum... ...ya da kuruluşta... ...özellere gelmiyorum. Devlete ait olan bir kurum ya da kuruluşta... ...o makamın getirdiği... ...bir takım... ...vefatler dolayısıyla... ...ya da bir takım... E, ...ayrıcalıklar... ...noktasında... ...eğer ondan kendisine sürekli bir pay... ...ayırmaya kalkıyorsa bal tutan parmağını yalar misalini sürekli dile getiriyorsa artık o konuda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bakınız devlet malı zimmetini geçiren kimse kıyamet günü bırakınız namazını, niyazını Müslüman'ın demesi dahi ne derece riskli olduğu belli bir şey. Bu bu kadar hassas bir meseledir. Kişinin ferde ait olan günahlar olabilir. Emirleri yerine getirmiyor olabilir namazında, orucunda, haccında, niyazında vs. ama mesele kamu malı. kamu malı söz konusu olduğu zaman bunun şakası yoktur ve selam budur bunun şakası asla ve kata olamaz evet öğrencinin verdiği hediye de böyledir bunu unutmayın şimdi ben geçen dönemde özellikle kapıya özellikle kapıya ıı, Etik kurallar asbine kadar İstanbul Üniversitesi'nin e, sosyal ve beşeri bilimler etik kurulunda da üye olduğum için yani ondan, ona istinaden tabii, ona istinaden ve şu anda devlet tarafından da yöke gönderilmiş olan etik kurallar ve devletteki e, etik kurallar çerçevesinde bazı kaydılar konmuşlar. Çok da güzel olmuş. Öğrenciyle e, öğretim üyesi ya da hocayla talibe arasındaki ilişkilerdeki bazı şeylere e, düzenleme getiriyor. En azından e, ahlak etik noktayı nazarından onlardan bir tanesi de hocanın ben öğrencinin demiyorum. Hocanın hediye kabul etmemesi ve bunu e, kapıma yazdım daha doğrusu ilgili maddeyi alıp kapıma yapmıştım ve hediyede kesinlikle kabul etmediğimi belirttim. Dolayısıyla size şunu söylüyorum. Hiçbir hocaya lütfen ama lütfen Allah rızası için hiçbir hocaya özellikle makamındayken şuradayken buradayken vesaireden hediye falan götürmeyin. O hocanın görevi o hocanın görevi size yardımcı olmaktır. Tekrar söylüyorum. O hocanın görevi size yardımcı olmaktır. Siz farklı bir şekilde düşünebilirsiniz Yani ama nihayetinde Ha, siz mezun oldunuz gittiniz. Artık sizinle şu ya da bu şekilde bir ilişkiniz kalmadı. O zaman hediye gönlünüzden koptu zaman verebilirsiniz. Ama bu şekli verebilirsiniz derken bana kalsa e, ben kabul etmem. Ayrı bir şey. İçinizden geçebilirsiniz. Ama insan hali. Bakınız, her iki taraf içinde sakıncalıdır. Her iki taraf içinde. Hem hoca için sakıncalı, hem öğrenci için sakıncalıdır. İnsanoğlu bu. Nefsin ne yapacağı belli olmaz. Hele bir de o makam mevkideyken ya da biri alıcı biri verici konumundayken daima farklı şeylere e, meydan verebilir. Dolayısıyla hoca olarak öğrencilerden benim isteğim şudur. Hiçbir hocaya, hiçbir hoca bir hediyecik dahi götürmeyin. Hocanın için en büyük hediye nedir bilir misiniz? Öğrencinin en iyi şekilde yetişmesi, kendisini yetiştirmesi ve Dini anlamda, İslami anlamda konuşacak olursak, fesrem kemâ ümür te şeklinde olduğu gibi hem bilgi yönünden, hem adalet yönünden, hem hemzat yönünden kendisini en iyi derecede yetiştirmesidir. Başka bir şey değil. Başka bir hoca, hoca sıfatıyla başka bir şey beklemesi asla tayyul tahay, dahi edemez. Ben katılmıyorum o ifadenize. Küsüyorlar, darılıyorlar. Hayır, ben asla ona katılmıyorum nereden biliyorsunuz? nereden biliyorsunuz? hiç belli olmaz ne, ne olacağı belli olmaz yahu bırakınız hediyenizi hocalara vereceğiniz hediyeni gidiniz gariban birisine verin bu kadar basit yani hiçbir hoca muhtaç değil ya da hediye makam o makam değil en azından ben size onu ifade etmiş olayım şüphesiz Resul-i koyduğu bu açık tavır ve yaptığı uyarı Zekat memurlarının hediye almasını bir nevi rüşvet veya görev suistimal olarak nitelendirmesi, hediye ile rüşvet arasındaki ince farkın belirlenmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Resul-i Ekrem'in yolunu tutan Raşid halifelerin de devlet memurlarının hediye kabul etmelerini yasakladıkları ve mal varlıklarını sıkı denetim altında tuttukları görülür. Nitekim Buhari'nin bir sebep ve illetten dolayı hediye kabul etmeyen kimse. Bakınız bu bab başlığı da önemli. Şeklindeki bab başlığı içinde Ömer bin Abdülaziz'in şu tespitine yer vermesi oldukça anlamlıdır. Resulullah'ın zamanında hediye hediyeydi. Bugün ise hediye rüşvete döndü. Abdullah, e, Ömer bin Abdülaziz'in vefat tarihi kaçtı? <gülüyor> Evet. Cevabını bekliyorum. Google Hazretlerine yazmadı. Cevap, cevap vermeniz gerekir. Evet. Yani Hicri 1. asır. Düşün artık. Hicri 1. asırda dahi artık yavaş toplum yavaş yavaş iyice bozulmaya başlamış. Resulullah zamanında hediye hediyeydi. Bugün ise hediye rüşvete dönüştü. E tabi. Emeviler zamanında ve zamanında, öncelikle Ömer bin Abdülaziz'den önce ee, Nedir olmadı ki neler Her türlü rüşvet Soygun, irtikap ve suistimalin yaygın olduğu günümüz dünyasında Kamu görevlileri kendilerine takdim edilen hediyelerin Mahiyetinin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini düşünerek araştırmalı Ben bu makamda bulunmasaydım Bu bana takdim edilir miydi? Edilmezdi Edilirse o zaman başka bir makamda olurdu Suali sorarak bu bir durum, müzakeresi yapmalı. Bilhassa şaibeli, sızmara elverişli ve yanlış anlamaya fırsat vererek veren durumlarda hediye kabul etmemelidir. Eğer biz gerçekten, gerçek anlamda bir kötülüğe mani olmak istiyorsak, sadece meseleyi eleştirmek meselesi değil. Aynı zamanda bu yola giden, yani bu işe giden yollarda bir kere e, önünü tıkamamız lazım. Ne olmalı? Ben örnek olsun, hoca ile talep arasındaki ilişkiden dolayı örnek olarak verdim. Ama hiçbir makama ya da mevkiye giderken kendinizi daha doğrusu bizler ya da bunu yapan insanların kendilerine ne kadar rezil duruma ya da zelil duruma düşürdüklerini akıllarına çıkartmamaları gerekir. Bu işe temayülü olan insanları da en azından bu noktada bir açgözlülüğe yönlendirmemiz gerekir. Yani devlet makamında, devlet görevinde olan insanlara... Her ne olursa olsun, hangi maksat ya da amaçla olursa olsun kesinlikle bir hediyenin e, verilmesinin doğru olmadığını ve şahsen e, bu şekilde düşünüyorum. Çünkü kimi insanlarda vardır, yoktur ama bir fitil ateşler. Yani bir fitilin ateşlenmesi neticesinde bir bakarsınız o kişi yavaş yavaş ona yönlendirmiş olursunuz. Artık bu sefer hediye gelmediğinden dolayı, hediye gelmediğinden dolayı o kişilerin işlerini yapmamaya ya da savsaklamaya başlar gibi bir koruma da düşebilirler. Yani önemli olan kötülüğü, kötülüğe neden olan durumları da bizzat engellemek suretiyle, teşvik etmemek suretiyle bunun önüne geçmek olmaktadır. Evet, bu birinci kısmı bitirdikten sonra umarım hepimiz için sadece şu olmalı. Bütün mesele bilgi meselesi değil ne olursa olsun, ne olursa olsun ilim ilim sadece bir bilgi ihtiva eder. Ama esasında bilgiden önce ya da ilimden önce adalet dediğimiz hadis raviler, hadisçilerin ravilerde aradığı adalet şartının içerisinde yer alan dürüstlük dürüstlük ilkesinin daima muhafaza edilmesi gerekir. Onu, onu karakter haline getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bundan dolayı bazı şeylerde insanlar bazı müsamaha gösterebilir. Ancak devlet malı ya da kamu malı meselesi olduğu andan itibaren <gülüyor> o konuda e, mümkün mertebe hassas davranmak gerekiyor. E, bir kısa vardı. Belki o kısayı da biliyorsunuz ama o kısanın sadece son cümlesini söyleyeyim. Bir şikayet üzerine Hazreti Ömer'in şu sözü çok enteresandır. Belki de anlatmışımdır. Bilmiyorum. En son söylediği cümle ama e, valisine gönderdiği bir yazıda o camiyi yık ama adaleti asla yıkma. Son cümle Hz. Ömer'in kullanmış olduğu son cümle bu. O camiyi yık ama adaleti asla yıkma. Adalete halel getirebilecek olan her türlü fiil ya da eylem adı sanlı cinsi cismin her ne olursa olsun hangi amaç ve maksatlı olursa olsun Belki cami bile olsa o cami yıkılmalı ama adalet prensibi asla zedelenmemelidir diyerek valisine gönderdiği yazıda böyle bir şey ifade etmiş. Artık o da tarihi elbette geçmiştir. Evet, müsaadenizle bir 10 dakika ara vermek istiyorum. Daha sonra da, daha sonra da iptin maceden inşallah devam edeceğiz.